يُسْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأستغفر الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشرع الأمور مكتفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة ثم بعد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 ve sâbiqûn el-evvelûn min Muhacirlerden ilk öne geçenler yani İslam'a ilk giren kimseler. Vel ensâr ve ensardan Ensar kelimesi yardım eden, yardımcılar manasında. Medinelilere genel olarak ensar denildi. Çünkü onlar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 Muhacirler, ensarlar ve onlara güzellikle tabi olan kimseler. Radiyallahu anhum ve radiyun. Allah onlardan razı olmuştur, hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. <gülüyor> ve <gülüyor> a'dde lehum cennetun tecri tahtaha'l enharu halidin fiha. Ve Allah onlar için altlarından ırmaklar akan, içerisinde ebedi kalacakları cennetleri hazırlamıştır.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 Velillahi mirası Göklerin ve yerin mirasçısı Allah'ındır. Allah'tır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yani insanlardan ve mahlukattan sonra bütün mala, mülke sahip olacak Allah Teala'dır. Lâ yestadî minkum men enfaqa min Sizden diyor fetihten önce yani Mekke'nin fethi kastediliyor burada. Ama yine hüküm âmdır Allah'a a'la. Fetih'ten önce e, infak eden ve gátile, Fetih'ten önce savaşan, Mekke'nin fethedilmeden önce savaşan kimseler ve diğerleri bir değildir. Ule iki dereceten indallâh. Ulâike a'zamu dereceten minel-lîne anfakû min ba'di veqâtilû.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 ve kullu Allahin husna Allah hepsine de güzellik vaat etmişti. Yani İslam'ın ilk girenlerine de son girenlerine de sonradan girenlerine de kıyamete gelecek kıyamete kadar geleceklere de hepsine bir güzellik vaat etmişti. Allah ise vaadinden caymaz. İnallaha la yuhliful Allah sözüne muhalefet etmez. Mümin'e Müslüman'a cennet vaat ettiyse onu yerine getirecektir. Ve men estaqa min Allah qila Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir diyor. Nisa suresinde. Allah bir sözü söyledi mi, konuştu mu? Artık o en doğru sözdür. Estaqal hadi kelamullah. En doğru söz Allah'ın kelamıdır, onun sözüdür. Evet. Vallahi bima taamalon Allah yapmış olduğunu şeylerden çok iyi haberdar.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 Bu ümmetten ilk defa İslam'a giren kardeşlerin Hatice binti Huveyl radıyallahu anha. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın güzide eşi. Cennetteki hanımefendi. Evet. Çünkü bu Hatice radıyallahu anha, Hatice annemiz Ali vesselama ilk defa yardım eden, onu destekleyen ve onun yükünü haf hafifleten onunla ilgili konuları daha önce söylemiştik ondan sonra da erkeklerden Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh aleyhissalatu vesselam'ın himayesinde biliyorsunuz aleyhissalatu vesselam'ın koruması altında çünkü amcası Ebu Talip eee çölü çocuğu çok olan ama geçimliği az olan bir adam olduğu için ye yenini daha doğrusu amcasının oğlunu vesselam, Ali Sırat ve Sallam Ali İbn Ebi Talib'i koruma altına yani onu büyütmek için yanına alıyor. Dolayısıyla Ali İbn Ebi Talib radıyallahu An erkeklerden ilk İslam'a giren kimse. O zaman 10 yaşında. 10 yaşındayken İslam'ı kabul ediyor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 Hatice radıyallahu anha'nın e, kölesi. Zeyd bin Harise ve ailesi bir yolculuğa çıkıyorlar. Akrabalarından bazılarını ziyaret etmek için. Bu esnada da e, bir topluluk bunlara e, hücum ediyor bazı o e, onların beraberindeki insanlara yani o zamanın artık e, eşkıyaları veya hatta o zamanın güçlü olan kimseleri onlara hücum ediyorlar. Ve oradaki ziyaret için giden Zeyd bin Harise'nin kabilesini esir alıyorlar. Zeyd de onların içerisinde esir düşüyor. Sonra da bu Zeyd, Ukaz panayırında Hakim bin Hizam adındaki adama satıyorlar. Hakim bin Hizam da bunu e, halası Hatice bin Hüveyl'de veriyor. Hatice bin Hüveyl radıyallahu anh, anh'a aleyhissalatü vesselam ile evlenince Zeyd bin Harise'yi Ali vesselama, kocasına hediye ediyor. Yani Ali vesselamın e, kölesi oluyor Zeyd bin Harise.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 O benim babamla annem mesabesindedir diyor. Subhanallah. Zeyd'in imanına bak. Hani diyor i Sıratu vesselam sahih rivayette ben kendisini annesinden babasından daha sevgili olmadıkça sizden birisi kamil manada iman etmiş olmaz diyor. Orada Zeyd bin Harise işte Ali Sıratu vesselamı seçiyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz Ali vesselam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 Diyor ya aleyhissalatü vesselam, o bana miratçıdır, bence ona miratçıyım. Yani Zeyd, baba olarak aleyhissalatü vesselam seçiyor, o da onu oğul olarak kabul ediyor. Bu kadar yakın, bu kadar değerli, ikisi birbirini bu kadar seviyor. Allahu akbar. Ve bundan sonra, aleyhissalatü vesselam bu sözünden sonra, Zeyd ibni Muhammed diye çağırılıyor. Yani Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağrıldı Ta ki ne zamana kadar?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 Yani evlat edindiyseniz Kendinize nispet etmeyin Asıl babalarına nispet edin <gülüyor> Bu Allah'ın katında daha doğrudur Ahzab suresinde Evlatlıkla ilgili hüküm Genişçe yer alır Zeyd bin, bin Harise'nin Eşini boşaması Zeynep radıyallahu anha anhayı, Ve akabinde de Aleyhisselatü vesselamın Onun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 Sormayı bıraktım çünkü benden sonra kalacağım, ondan korktum diyor. cenab veya buna benzer bir ifade. Erkeklerden en çok sevdiği kimse Ebubekir, radıyallahu anh. Bir başka hadiste eğer ben bir halil edinecek olsaydım, halil kelimesi muhabbetin zirvesi kardeşler. Yani sevgi de, en üst seviye. Ebubekir e edinirdim. Ancak Allah beni halil edin diyor. Ben kimseyi halil edinmedim.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 İzaranı ağzını almış dizleri gözükecek bir şekilde Ali sırati ve selamın bulunduğu bir ortama geliyor. Sanki birisine kızmış üzüntülü bir vaziyette, sıkıntılı bir vaziyette geliyor. Ali sırati ve selam diyor ki sizin sahibinizin arkadaşınızın bir sıkıntısı var diyor. Sanki onun diyor bir sıkıntısı var diyor. Ebubekir radıyallahu an ve selam veriyor ve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 Ömer de yaptığına pişman oluyor. Ebu Bekir'i affetmediğine. Hemen Ebu Bekir'in evine geliyor. Radıyallahu anh. Evde bulamıyor. Nerede Ebu Bekir diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti diyorlar. Ev ahalesi. Hemen o da Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince Ebubekir Bekir onu görüyor. İyice korkuyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişiyor. Diyor ki Ebu Bekir ben iki sefer zulmettim diyor. Yani hem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 Mekke'de bir adam duydum diyor. Bir takım e, haber veren, bazı şeylerden haber veren bir adam duydum. Ve binetimin üzerine bindim ve Mekke'ye geldim diyor. O dönemde diyor, Nebi aleyhissalatü vesselam'a, peygambere diyor, kavmi böyle e, saldırmaya başlamıştı. O da diyor gizlice, <gülüyor> yani kavmi,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 Diyor ki, bin Afes, o zaman ben sana tabi oluyorum. Yani seninle beraberim, sana tabi olacağım dediğinde, diyor ki sen bugün buna güç getiremezsin. İnsanların halini görmüyor musun? Diyor. Yani insanlar şiddetle e, bu dine ve müntesiplerine karşı çıkıyorlar demeye getiriyor. Sen insanların halini görmüyor musun? Lakin ailenin yanına git, ne zaman benim galip geldiğimi duyarsan, işitirsen o zaman gel diyor.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 Diyor ki, annesi bir de şeye, e, oğlu saat bin Vakkaz'a, Sa'di bin bir vakasa, e, Allah diyor, anaya babaya iyiliği emretmedi mi diyor. Sonra üç gün geçiyor, artık su, baygın düşüyor. Oğullardan bir tanesi ona su veriyor. E, bunun akabinde de işte bu, Şeyle ilgili ana babaya itaatle ilgili ayetler geliyor. "O mas'alil insani bi valideyi ihsane." İnsana ana ve babasına iyilik etmeyi emrettik. "Ve en cehda bir eğer seninle ben, bana şirk koşmanı hususunda tartışırlarsa fela tuti' onlara itaat etme.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 Sevgi ve saygıyla bağlanmaktan kaynaklanıyor. Her şeyleri de paylaşıyorlar. O kadar güzel bir kardeşlik söz konusu ki onlarda. Az çok şahit olduğum için biliyorum. Onlar aynen hadiste geldiği gibi de bir şey olduğu zaman bütün vücut ondan etkileniyor. Öyle birbirine bağlılar. Allah Azze ve Celle... Onları daim etsin. Bizi de onların zümresine ilhak eylesin. Amin. Bu devam edecektir. Veltekum minkum ümmetin yed'une ilel hayr ve emrune bil maruf ve yenhevna anil Sizden iyi, hayra çağıran bir topluluk bulunur. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçir. Bu topluluk hem Allah yolunda cihad eden hem de Allah yolunda ilmiyle cihad eden bir topluluk.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 Uzun el sahibi kimse kalkıyor ve namazda bir şey mi hasıl oldu? Namazda ilgili kısaldı mı? dediğinde Ali selamünaleyküm yanındaki diğer sahabelere soruyor. Bu ne diyor? Ne demek istiyor deyince doğru söylüyor diyorlar. Tasdik ediyorlar. Ali selamünaleyküm namazın geri kalan kısmını tamamlıyor ve diyor ki ben de sizin gibi bir beşerim. Unuturum. Unuttuğun zaman bana hatırlatın.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 bunu durayet etti. hadis-i ve vesselam diyor ki, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Tanha bin Ubeydullah cennettedir, Zübeyir bin Avvan cennettedir, Sa'd bin Ebevi Akkad cennettedir. Evet ve e, Abdurrahman bin Af ah cennettedir diyor. Dokuzuncuyu söylemiyor. Ravilerden bir tanesi diyor ki, e, dokuzuncu kimdir diyor. O şeyde diyor ki hadisini rivayet eden saydınızda dokuzuncusu da benim diyor. Burada dokuzu birden sayılıyor. Bir başka hadiste de Ubeyde bin Cerrah onuncu olarak Ubeyde bin Cerrah geliyor. Ümmetin emini olan kimse. Meşhur olanlar bunlar. Yani on ile kastedilen, Ashere ile kastedilen bunlar. Bu sahabe. Allah onlardan razı olsun. Amin. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam ümmetimin e, en merhametlisi, ümmetime en merhametli olan kimse Abu Bekir'dir diyor. Din hususunda, Allah'ın dini hususunda en eşit en böyle şiddetli davranan Ömer'dir diyor. Haya bakımından en böyle hayal olan Osman'dır diyor. Hüküm bakımından en fazla, en iyi hükmeden Ali ibn Ali Ebi Talib'dir diyor. Kur'an'ı en iyi okuna, okuyan kimse Öbeyb İbni Ka'b'dır diyor. Helal ve haramı en iyi bilen kimse Muaz Bin Cebel'dir diyor. Ve onların fur, Furudu, yani Farayiz ilmini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 Ayet hadisler bize bunu anlatıyor. Evet son hadisi de verelim. Ve bitirelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gelen bir hadiste aynı zamanda bu hakimin müsnedirekinde de geliyor.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 Abdullah ibn Abbas şey Abdullah ibn Abbas diyorum Abbas bin e, Abdullah Muttalib bunlar işte şey e, kafirlerden olan Abu Leheb, bunlar Mesiratü Mustamanın amcaları daha on bir tane daha sayılıyor bildiğimiz kadarıyla. Sekiz mi var. Efendim. Sekiz değil mi? 11 diye biliyorum. Ee, yani tam emin değil. Hepsi öz değil değil mi hocam? Efendim? Hepsi öz değil yani bunlar. Hı. Bir anne babadan değil bunlar. Tam bilmiyorum. Yani sayılarını biliyorum. Bakmak lazım. Evet Abdullah, şey Abbas bin Abdülmuttalab'a geliyor. Ee, bir takım ticari şeyler de bulunmak için yani alışveriş için filan. O zaman e, Mina'da Mina mevkisindeymiş.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 benim kardeşimin oğlu yeğenimdir diyor. Yani Ali İbniye bir Ebi Talib kastediyor. Peki bunlar ne yapıyorlar diyor. Bunlar diyor Abbas radıyallahu anh namaz kılıyorlar ve onlar o namaz kıldıran adam diyor nebi olduğunu iddia ediyor. Ona diyor şu anda diyor bir tane kadın bir tane de çocuk tabisi var. Başka kimse yoktur diyor. Ve aynı zamanda bu Kisra'nın ve Kayser'in hazinelerini hazinelerinin açılacağını, Müslümanların olacağını, kendilerine bu hazinelerin verileceğini iddia ediyor, diyor. Abbas, r.a. Demek o zaman daha tam iman etmemiş. Bu Afif el-Kindi el denen, bu hadisi rivayet eden adam, sonra Müslüman oluyor ve İslam'ı da güzel oluyor, gerçekten. Diyor ki,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 Allah azze ve celle ruhların arasında bu insanları seçiyor ve el-i selamına ashab yapıyor. Onlara arkadaş yapıyor. Allah azze ve celle onlardan razı olsun. Amin. Bizi de bizi de onları ahirette komşu eylesin inşallah. Hadi Allahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve nabiyina Muhammed. Subhaneke Allahu ve hamduke eşhadu en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.